Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Canlı yayındayız. Bir canlı bağlantıyla Londra'ya Dr. Eray Çağlı'ya bağlanmaya çalışıyoruz. Fakat şu anda bir teknik sorundan ötürü sanıyorum bağlanmakta biraz problem yaşıyoruz. Bir süre devam edelim bağlanmaya çalışacağız. Sevgili Eray'la birlikte depremin politikliğini konuşmayı e, amaçlıyoruz bu programda. Teknik sorunumuzu halledersek devam edeceğiz. Belki Andrey bize bir e, parça koyarak bana birazcık vakit kazandırmakta yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Biz de o sırada teknik sorunumuzu halletmeye çalışalım. Çok yoğun e, deprem özel e, yayınları yapmaya çalışıyoruz. E, özellikle Altın Saatler deprem özel yayınlarında pek çok farklı konukla birlikte pek çok farklı konu bir arada e, farklı veçelerinden deprem konusu işlemeye çalışıyoruz ee, sevgili Eray Çaylı ile bağlantımızı deneyeceğiz ee, birkaç e, saniyelik kısa bir e, ara vermeyi rica ediyorum sonrasında devam edeceğiz diye e, düşünüyorum evet e, sanıyorum ki bağlanmaya çalışmaya devam etmekteyiz acaba bağlanabildik mi şu an bağlanamadık Yayına devam edelim o halde e, sonrasında tekrar e, deneyelim e, bir parça arası verebilir miyiz? Evet tekrar açık mimarlıktasınız e, telefon bağlantımızı gerçekleştirebildik canlı yayınlarda bazen böyle küçük teknik sorunlar olabiliyor özellikle uluslararası bağlantılarda sevgili Ay Çaylı telefonda bizimle beraber merhaba Eray bizi duyabiliyorsun değil mi? Evet merhaba Yağmur e, teşekkür ederim beni ağırladığın için.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 bir şey haline getiriyoruz veya hani kaderci bir yerden yaklaşıyoruz gibi bir endişem var. Rant ise şöyle yani rant tamam hani tabii ki var. Fakat bu da çok böyle artık yani nasıl diyeyim yani kapitalist sistem içerisinde yaşıyoruz. Hani hepimiz yani çok bilmiyorum belki dünyada bir iki ülkede artık kalmamıştır ama.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 şey gördüğüm e, eksik gördüğüm şu yani işin şöyle söyleyeyim toplumsal boyutunu hani düşünmüş gibi gözüküyor fakat şey bende e, hep e, soru olarak uyanıyor. Yani halihazırdaki zaten örgütlenmiş kesimleri bu işe nasıl hani dahil edeceğiz? Tam ben de gözden gözden de kaçırmış olabilirim bilmiyorum ama biraz böyle kendini hani solda konumlandırdığını söyleyebileceğimiz siyasetlerin de işte o sağdaki siyasetlerden farklı olarak öyle bir bence eleştiriye muhtaç yanları var. Yani sanki şey gibi hiçbir şey sanki yapılmıyor, hiçbir örgütlenme gerçekleştirmiyor. gibi biz bu şeyi getiriyoruz falan hani <gülüyor> bu adaletli perspektifi biz getiriyoruz. E, o biraz paradoksal olarak aslında e, o halihazırdaki örgütlülükleri e, silen bir ...yere de evrilebiliyor. Ben bunu merak ediyorum. Mesela bu bahsedilen bütün eğitim vesaire ve işte mahalle bazlı şeyler, yurttaş şeyleri... ...veya kent sakini diyelim ona, kolektif angajmanlar... ...bunlar hani halihazırdaki örgütlülüklerden nasıl beslenecek? Ve bunları da nasıl besleyecek? Yani bu benim hep merak ettiğim bir soru. Biraz sanki eksik gibi görüyorum. İşte onun haricinde İstanbul'un böyle bir, hani İstanbul'a özel bir şey, İstanbul'a özel bir şey vurgusu bir hata yasa hazırlansın İstanbul'a özel gibi bir talep de var. Bu da bence son derece hatalı. Evet.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 Son iki, iki deprem akabinde de yani yapılacak şeyler belli. Koordine olamamak ve koordine olamamak deyince de yanlış oluyor. Yani bilinçli olarak koordine olmamak diyelim. <gülüyor> ve bu da işte atanmış seçilmiş farkı vesaire gibi problemler üzerinden aslında. Yani bunları da tartışmak gerekiyor. Çok. Ee,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 e, silkleştirme risk şey eğilimi olabiliyor bu tarz tepeden hani inmeci ne kadar adalet e, vade olsa da tepeden inmeci yaklaşımının dedim e, riskte de böyle bir şey var yani risk ve dirençlik meselesinde de aslında e, hani e, şey var e, yani kenti dirençli kılıyoruz derken e, yani hali hazırdeki dirençlikleri silen bir yaklaşım olabiliyor işte bugün Gecekondu adettiğimiz addettiğimiz bazı işte bölgelerde örneğin yani çok eleştiriliyor işte yapı kalitesi bakınlar ama aslında baktığımız zaman çok farklı gecekondu mahalleleri de var. E, rantta kendisini veya e, çok sonsuz bir şekilde yapılaşmaya kapatmış gecekondu mahalleleri de var ve buralarda aslında bir tür dirençlik gelişmiş. Yani özellikle örgütlenme açısından, e, halk birer halkın birer durması açısından e, bir e, hani dirençlik pratiği hali hazırda var. Şimdi tepeden gelen dirençlik e, politikaları bunları işte aslında yok etme.